İshak Bavi Güvercinliğimin Hikayesi Seslendiren Akın Altan Maksim Gorkiye Bir güvercinliğim olsun diye deli olurdum çocukken. Bütün ömrümce hiçbir şeyi bu kadar istememişimdir. Ama babam, bir güvercinlik yapmak için gerekli tahtayla üç çift güvercin alacak parayı vereceğini, ancak dokuz yaşıma bastığında söz verdi. yıl, 1904'tü. Kerson ilinde Nikolayev'deki ortaokulun hazırlık sınıfına giriş sınavlarına çalışıyordum o zaman. Bizimkiler orada yaşıyorlardı o sırada. Bu il yok şimdi tabii. Kasabamız Odesa bölümüyle birleşti. 9 yaşındaydım. Sınavlardan çok korkuyordum. Her iki dersten de. Rus dili ve aritmetik. En yüksek notlardan aşağı almamalıydım. Bizim ortaokulda not sistemi çok sıkıydı. Yüzde beş düşük not alabilirdiniz ancak. Bu yüzden kırk çocuktan Yahudilerin ancak ikisi kazandı giriş sınavını. Öğretmenler kazık sorular sorarlardı Yahudi çocuklarına. Başka kimseye sorulmazdı böyle şeytani sorular. İşte bunun için babam güvercin alacağını söz verdiği zaman her iki dersten de herkesin üstünde yüksek not almamı şart koştu. İşkenceydi onun yaptığı. O andan sonra hayal içinde, sonsuz, umutsuz, çocukça hayaller içinde yüzer oldum. Bu hayallere dalmış olarak girdim sınava. Ama yine de herkesten iyi notlar aldım. Kitaplardan öğrenmekte ustaydım. Öğretmenler, şaşırtıcı sorular sormalarına rağmen aklımı karıştıramadılar. Aç Açgözlü belliğimi yanıltamadılar. Her şeyi iyice öğrenmiştim. Her iki dersten de en yüksek notları aldım. Ama ondan sonra her şey ters gitti. Marsilya'ya buğday ihraç eden Mısır tüccarı, Krayton Efrusi, birisine 500 ruble rüşvet yedirdi. Notum A'dan eksi A'ya indirildi ve ortaokula Efrusi'nin oğlu girdi benim yerime. Babamın çok zoruna gitti bu. Altı yaşımdan beri elinden geleni öğretmeye çalışmıştı bana. Bu, eksi A, bütün umutlarını kırdı. Efrusi'ye güzel bir dayak atmak, hiç olmazsa iki gemi hamalının eline birkaç kuruş sıkıştırıp dövdürmek istedi ama annem vazgeçirdi onu bu düşüncesinden. Ben de gelecek yılki sınava, en aşağı sınıfın sınavlarına hazırlanmaya başladım. Bizimkiler bir yılda hem hazırlık hem de birinci sınıf derslerini birlikte yapabileceğime öğretmeni inandırmışlar benim haberim olmadan. Ailemin içine düştüğü umutsuzluğu bildiğim için koskoca üç kitabı ezberledim. Siminlovski'nin Rus dili gramerini, Yevtushevski'nin problemlerini ve Putsikovic'in eski Rus tarihi el kitabını. Çocuklar şimdi bu kitapları okumuyorlar. Ama ben satır satır ezberlemiştim onları. Ertesi yıl, Rusça sınavında, Karabayev rakipsiz bir artı A verdi. Bu Karabayev, Moskova Üniversitesi'ni bitirmiş, kırmızı yüzlü titiz bir adamdı. Otuzunda vardı yoktu. Erkek yanakları bir köylü çocuğununki gibi parlak kırmızıydı. Bir yanağında bir sihir vardı. Bir tutam, kedi bıyığına benzer kül rengi kıl fışkırmıştı sihirden. Sınavda, Karabayev'den başka, okulda ve bütün ilde gürültücü bir adam olarak tanınan, Müdür yardımcısı Piat de vardı. Müdür yardımcısı Büyük Petro'yu sorunca her şeyi unutur gibi oldum bir an. Sonumun yaklaştığının farkına vardım. Bir cehennem uçurumu açmış ağzını esniyordu önümde. Sevinç ve umutsuzlukla çevrili çıplak bir uçurum. Büyük Petro hakkında Putzikovic'in kitabıyla Puşkin'in mısralarından ezbere birçok şey biliyordum. Bu mısraları okudum. Bir deste işte oyun kağıdının karılışı gibi yüzler birden karma karışık olduğu önümde. Altı üstüne geldi. Ben okudukça devam etti bu karışma. Bir ara titriyerek, vücudumu gererek, bütün gücümle avazım çıktığı kadar Puşkin'in dörtlüklerini haykırıyor buldum kendimi. Bir türlü susmuyordum. Kimse de susturmuyordu beni. O kızıl körlük içinde, içimi dolduran o mutlak özgürlük duygusu içinde yalnızca Piatnitski'nin Gümüş rengi sakallı yüzünün bana doğru eğildiğinin farkındaydım. Sözlerimi kesmedi. Yalnız benim ve Puşkin'in adına sevinen karavaya ''Ne halk, bu senin küçük Yahudilerin'' diye fısıldadı yaşlı adam. ''İçlerinde şeytan var bunların.'' Bir an artık bağramaz hale gelince ben ''Çok güzel küçük dostum, fırla dışarı'' dedi. Sınıftan koridora çıktım. Orada badanasız duvara yaslanarak o coşku halinden uyanmaya çalıştım. Etrafımda Rus çocukları oynuyordu. Merdivenlerin hemen üstünde okulun zili asılıydı. Çocuklara bakmakla görevli Hademe, oturacak yeri kırık bir iskemle üstünde kestiriyordu. Hademe'ye baktım, yavaş yavaş uyandı. Dört bir yandan çocuklar sokuluyordu yanına. Ucu sivri bir şey vardı ellerinde, dürtmek istiyorlardı. Belki bir oyundu bu. Ama birden Piat belirdi koridorda. Yanından geçerken bir an durdu. Sırtından aşağı inen redingotu ağır ağır dalgalanıyordu. Bu zenginler sınıfından bir sıkıntı duydum. Yaşlı adama biraz daha sokuldum. ''Çocuklar'' dedi oğlanlara. ''Bu delikanlıya dokunmayın.'' Ve koca elini şefkatle omzuma koydu. ''Küçük dostum'' diye devam etti bana dönerek. ''Babana söyle, birinci sınıfa alındın.'' Göğsünde büyük bir yıldız parıldıyor. ceket cebinin kapağında nişanlar şıngırdıyordu. Siyah üniformalı iri vücudu dimdik bacakları üzerinde uzaklaşmaya başladı. Duvarların gölgeleri arasından derin bir kanaldan geçen bir malna gibi yürüyerek okul müdürünün odasının kapısında kayboldu. Ufak tepe kuşak şıngırdiyen bir çay tepsisi götürdü içeri. Ben fırladım dükkana gittim. Dükkanda bir köylü müşteri oturmuş, kandırılma korkusu içi içini yiyerek kaşınıyordu. Babam beni görünce köylüye kararında yardımcı olmaktan vazgeçti. Daha ben söylemeden anladı ne söyleyeceğimi. Yardımcısını çağırıp dükkanı kapamaya başlamasını söyleyerek bana rozetli bir okul kepi almak için katedral caddesine fırladı. Zaballa annem beni delicesine sevincimden uyandırabilmek için işini bırakmak zorunda kaldı. Yüzü sapsarıydı. Çok görmüş çok geçirmişti. Boyuna beni yumuşatmaya çalışıyordu. Nefret ediyormuş gibi itiyordu beni. Okula kabul edilenlerin ilan edilmesi gerektiğini Tanrı'nın bizi cezalandıracağını, okul şapkasını çok erken aldığımız için herkesin bize güleceğini söylüyordu. Sapsarıydı yüzü. Gözlerimden kaderimizi okumaya çalışıyordu. Yüzüme sakat bir çocuğa bakar gibi acı bir şefkatle bakıyordu. Ailemizin ne kötü günler için yaratılmış olduğunu bir o biliyordu çünkü. Ailemizdeki bütün insanlar, yaratılıştan güvenilir ve kolayca kandırılabilir kimselerdi. Elimizi nereye atsak oradan kopuyordu. Büyük babam, Belyaçarkov bölgesinde bir yerde hahamlık ederdi bir zaman. Küfürbazlık yüzünden işten atıldı. 40 yıl, yabancı dili öğreterek, hayhu içinde dağınık bir hayat yaşadı. 80 yaşında aklını da kaybetmeye başladı yavaş yavaş. Babamın kardeşi Leo amcam, Volojin'de, Talmud Akademisi'nde okumuştu. 1892'de askerlikten kurtulmak için kaçtı, gitti, Kiev askeri bölgesindeki komiserlikte çalışan birinin kızını kaçırdı. Kızı aldı, Kaliforniya'ya, Los Angeles'a götürdü. Orada terk etti onu ve kendisi, bir serseriler evinde zenciler, Malayalılar arasında öldü. Ölümünden sonra Amerikan polisi, Los Angeles'tan kalan eşyasını gönderdi. Kahverengi, çelik çemberlerle bağlı büyük bir sandıktı bu. İçinde jimnastik gülleleri, kadın saçları, amcamın doğa şalı, sapı yaldızlı kırbaçlar, yapma incilerle süslü kutular içinde kokulu çaylar vardı. Bütün aileden kala kala, Odesa'da yaşayan deli Simon, Wolf enişte, babam ve ben kaldık. Ama babam insanlara güvenirdi. Bu yüzden de ilk izlenimleri, ilk sevgisi bozulmasın diye kaçardı onlardan. Bunun için bir türlü bağışlamazlardı babamı. Aldatırlardı hep. Babamsa, hayatının, kötü bir kaderin elinde oyuncak olduğuna, hiçbir yönüyle kendisine benzemeyen acayip bir varlığın, peşinden kovaladığına inanırdı. Böylece, Bütün ailemizden yalnızca ben kalıyordum anneme. Bütün Yahudiler gibi kısa boyluydum, zayıftım, çok okumaktan gelen baş ağrılarım vardı. Annem bütün bunları görüyordu. Kocasının dilenci gururu, ailemizin bir gün yeryüzündeki herkesten daha zengin, daha güçlü olacağına dair akıl almaz inancı hiçbir zaman gözlerini kamaştıramamıştır. Başarımızı arzu etmezdi. Bir okul ceketini erkenden satın almaktan korkardı. Razı olabildiği tek şey, Resmimin çekilmesi oldu. 20 Eylül 1905'te birinci sınıfa kabul edilenlerin listesi okula asıldı. Listede benim de adım vardı. Bütün hısım akraba gelip gidip listeye baktı. Hatta babamın amcası şoy bile. Pazarda balık sattığı için bu övüngen yaşlı adamı severdim. İri, şişman elleri hep nemli, balık pullarıyla kaplı olurdu. Türlü dünyaların soğuğu sinmişti ellerine. Ne güzel kokardı. Scholl, aynı zamanda 1861 Polonya ayaklanması üstüne uydurduğu hikayelerle de birçoklarından farklıydı. Yıllarca önce, Sekvira'da meyhanecilik etmişti Scholl. Le Nikola'nın askerlerinin, Kont Godlewski'yi ve öbür Polonyalı isyancıları kurşunladığını görmüştü. Ama görmemiş de olabilir. Şimdi anlıyorum da, Scholl, bilgiçlik taslayan bir cahilden, bilgisiz bir yalancıdan başka birisi değilmiş. Ama. Onun uydurma masallarını hiçbir zaman unutmamışımdır. Güzel masallardı onlar. Ya işte öyle, o gün budala ihtiyar Şoy bile gitti okula. Üzerinde benim de adım yazılı listeyi okumaya. Ve o akşam, o yoksul balomuzda dans etti, zıpladı durdu. Babam, baloyu benim başarımı kutlamak için düzenlemişti. Bütün arkadaşlarını, hububatçıları, emlak komisyoncularını... Bizim oralarda tarım aletleri satan gezici satıcıları çağırmıştı. Bu satıcıların ne edip edip bir makine satamayacağı adam olamazdı. Köylüler ve çiftlik sahipleri illallah demişti ellerinden. Şu ya da bu şeyi satın almadan yakasını kurtaramazdı insan bunlardan. Bütün Yahudilerin içinde satıcılar en göz açık ve en neşeli insanlardır. Eğlencemizde üç kelimeden ibaret ama uzadıkça uzayan, bir sürü gülünç ses oyunlarıyla dolu hassit şarkıları söylediler. Bu gülün seslerdeki güzelliği, pasöver bayramını hasiplerle geçirecek kadar çok parası olanlar ya da onların gürültülü, Volhinyan sinagoglarını gezmiş olanlar fark edebilir. Satıcılardan başka, bana torah ve eski İbranice öğretmiş olan, yaşlı Liberman da varlığıyla şereflendirdi bizi. Bizim çevrede, Mösyö Liberman diye bilinirdi. İçmesi gerekenden çok fazla besarab şarabı işte o gece. Yeleğinin altından, Geleneksel ipek kuşağının uçları görünüyordu. Eski İbrani diliyle, sağlığıma kadeh kaldırmayı teklif etti. Bu kadeh kaldırışta annemi babamı kutladı. Benim, düşmanlarımı bir tek savaşta yendiğimi söyledi. Sarkık yanaklı Rus oğlanlarını yenmiştim. Bizim aşağılık, sonradan görmelerimizin oğullarını yenmiştim. Eski günlerde, Yahuda kralı Davud'un golyatı yenişi gibi ben de yenmiştim golyatı. Halkımız da kafa güçleriyle etrafımızı sarmış, kanımıza susamış düşmanları yenecekti. Mösyaliberman bunları söyler söylemez ağlamaya başladı. Ağladıkça daha çok şarap içti ve ''Viva!'' diye bağırdı. Konuklar bir daire çevirerek etrafında modası geçmiş kadril dansı yaptılar onunla. Tıpkı ufak bir kasabada Yahudi düğünündeymişler gibi. Herkes mutluydu balonumuzda. Annem bile sevmemesine ve başkalarının da nasıl hoşlandığını anlayamamasına rağmen bir yudum vodka içti. Sırf bu bodkaya düşkünlüklerinden dolayı bütün Rusları kaçık sayardı. Rus kadınlarının kocalarıyla nasıl geçinebildiklerini aklı almazdı. Fakat mutlu günlerimiz daha sonra geldi. Bir sabah, okula gitmeden önce, annemin bana sandviç hazırladığı gün örneğin. Örneğin, okul eşyalarımızı satın almaya çıktığımız gün. Kalem kutusu, para kutusu, el çantası, kalın ciltli yeni kitaplar ve parlak kaplı alıştırma kitapları dünyada hiç kimse yeni şeyleri çocuklar kadar sevemez. Bir yenilik kokusu almasınlar, tıpkı tavşan kokusu almış tazılar gibi titrerler, büyüyünce ilham diye adlandırdığımız çılgınlık hissini duyarlar. Annemde de vardı bu yeni şeylere sahip olmanın katıksız çocukça sevinci. Hemen tam bir ayda alıştık kalem kutusuna. Sabahın alacakaranlığında apaydınlık büyük masamın köşesinde çayımı içip, kitaplarımı çantama yerleştirmeye. Mutluluğumuza bir ayda alışabildik ancak. ve Ders yılı ortasında geldi ancak aklıma Her şeyi hazırlamıştım güvercinler için Bir buçuk ruble param ve büyük baba Şoylun Biz öyle çağırırdık onu Verdiği bir sandıktan bozma güvercinliğim hazırdı Kahverengine boyanmıştı On iki çift güvercine yuva vardığı içinde Tabanına tutturulmuş halkalar vardı Bir de yabancı kuşları yakalamak için benim icadım bir özel kafes Her şey hazır bekliyordu 20 Ekim pazar günü kuş pazarına yollandım ama beklemediğim büyük engeller çıktı yoluma. Bu anlatmış olduğum olaylar yani ortaokulun birinci sınıfına kabul edilişim 1905 sonbaharında geçti. İmparator Nikola o günlerde bir anayasa bağışlıyordu Rus halkına. Yırtık pırtık paltolu atipler yaya kaldırımının kenar taşları üzerine çıkıp tunturaklı nutuklar çekiyorlardı halka. Geceliğin sokaklarda tabanca tüfek sesleri işitiliyordu. Bunun için annem, kuş pazarına gitmemi istemiyordu. 20 Ekim sabahı erken saatlerde, bitişikteki evin çocukları, tam polis karakolunun yanında uçurtma uçuruyorlardı. Sucumuz, bütün kovalarını bir yere bırakmış, kıpkırmızı yüzü ve bilyantinli saçlarıyla caddelerde dolaşıyordu. Sonra, fırıncı Kalistov'un oğullarını gördük. Deriden, bir jimnastik atını caddeye sürüklemişler, yolun ortasında jimnastik yapmaya başlamışlardı. Kimse engel olmaya çalışmıyordu onlara. Hatta polis Semenlikov boyuna daha yüksek atlamaya kışkırtıyordu. Semenlikov'un belinde karısının ördüğü ipek bir kuşak sarılıydı. Çizmeleri hiçbir zaman bu kadar parlak boyanmamıştı. Her zamanki üniformasından ayrı bu hali her şeyden çok korkuttu annemi. Polisi görünce dışarı çıkmamamı istedi. Ama ben arka yoldan usulca fırladım ve kuş pazarına koştum. Kuş pazarı istasyonun arkasındaydı. Kuş pazarında güvercin meraklısı Ivan Nikodimich her zamanki yerinde oturuyordu. Güvercinlerden başka tavşanlar da satıyordu. Bir de tavus kuşu. Kuyruğunu açmış tavus kuşu başını heyecansızca bir yandan öbür yana döndürerek bir tüneğin üstünde oturuyordu. Pençesine bir ip bağlanmıştı. İpin öbür ucu Nikodimich'in altındaki hasır iskemlenin bacağına bağlıydı. Oraya varır varmaz yaşlı adamdan güzel, kuyruğu bol tüylü, kiraz rengi bir çift güvercinle Bir çifte tepeli güvercin satın aldım. Gömleğimin altındaki torbaya sakladım. Bu alışverişten sonra 40 kopeğim kalmıştı ancak. Yaşlı adam bu paraya bir çift dişi ve erkek Kriyukov cinsi güvercin satmazdı. İmkansız. Kriyukov güvercinlerinin kısa, düğme gibi güzel gagalarını severdim. 40 kopek normal bir fiyattı ama kuşçu boyuna çekişip durdu benimle fiyat üzerinde. Pazarlığımızın sonunda başka alıcı olmadığını da görünce... Ivan Nikodimich eliyle işaret etti bana. Her şey istediğim gibi gidiyordu ama kötüye döndü sonunda. Saat 12'ye doğru, belki biraz daha geç, keçe çizmeli bir adam geçti meydandan. Şiş ayakları üzerine hafiften basıyordu. Yıpranmış yüzünde gözleri canlı canlı parlıyordu. Kuşçunun yanından geçerken Ivan Nikodimich dedi. Eşyalarını topla. Kudüs aristokratlarına bir anayasa bağışlanıyor şehirde. Balık sokağında büyük bababa bile gösterdiler anayasanın ne olduğunu. Bunları söyledi ve kafeslerin arasından bir tarla kenarında yürüyen çıplak ayaklı bir rençber gibi ayaklarının ucuna basa basa yürüdü gitti. Ivan Nikodimic kendine gelince ''Yapamazlar'' diye mırıldandı. Daha sert ''Hayır yapamazlar'' diye bağırdı. Tavşanlarını tavus kuşunu toplamaya başladı. Ve 40 kopeye önüne itti Krivukov cinsi güvercinleri. Güvercinleri koynuma sakladım ve kuş pazarından kaçmakta olan halkı seyrettim. Ivan Nikodim için omzundaki tavus kuşu oldu en son giden. Soğuk ve rutubetli bir sonbahar göğündeki güneş gibi oturuyordu yerinde. Pembe bir nehir kenarındaki temmuz gibi. Uzun seri notlarda bembeyaz sıcak bir temmuz gibi oturuyordu. Pazarda kimse kalmamıştı. Pek uzak olmayan bir yerden tabanca sesleri geliyordu. İstasyona koştum. Karışıklık içindeki bir meydandan geçtim ve boş, dar bir toprak sokaktan aşağı koştum. Sokağın sonunda, küçük bir tekerlekli koltukta, ayaksız Makarenko oturuyordu. O tekerlekli koltuğuyla bütün kasabayı dolaşırdı bir tepsi içinde sigara satarak. Bizim caddedeki oğlanlar tek tek sigara satın alırdı ondan. Çocuklar severlerdi onu. Ona doğru koştum sokağın ucuna. Koşmaktan nefesim kesilmiş soluk soluğa, Makarenko dedim. Ve ayaksız adamın omzuna dokundum. Şoylu gördün mü? Cevap vermedi sakat adam. Kırmızı, yağlı, ablak yüzünde bir ışık parlar gibi oldu. Her biri birer demir parçası yumruklarını sıktı. Karısı Kate, arkasına bir yastık koyduktan sonra yere saçılmış bir şeyleri cinslerine göre ayırırken, heyecandan sandalyesinde oturamıyordu. Ayaksız adam, kaç tane? diye sordu ve karısının cevabının dayanılmaz olacağını daha şimdiden biliyormuş gibi, bütün gövdesiyle kadından uzaklaştı. Kate, vücudunu doğrultmadan 14 çift tozluk dedi. ''Altı çarşaf. Şimdi başlıkları sayıyorum. Hıçkıra benzer boğulur gibi bir sesle "Başlıklar!" diye bağırdı Makarenko. "Anlaşıldı, Katerin. Tanrı bula bula beni buldu. Anlaşıldı. Hepsinin cevabını vermem gerek. Herkes top top kumaş taşısın arabayla. Herkes istediğini alsın da bize başlıklar kalsın yalnız." Ve gerçekten de Güzel yüzü alev alev yanan bir kadın geçti koşarak yanımızdan. Bir koluyla bir sürü pesi, öbür koluyla da bir kumaş parçasını sımsıkı yakalamıştı. Hem sevinç hem umutsuzluk dolu bir sesle yanlış yola sapmış olan çocuklarına bağırıyordu. Koşa koşa giderken bir ipek elbiseyle mavi bir bluz uçuşuyordu arkasından. Peşinden tekerlekli koltuğunu koşturan Makarenko'ya aldırmadı. Bacaksız adam yakalayamadı kadını. Bütün gücüyle çevirirken pedalları tekerlekler çatırdıyordu. Kulakları sağır edici bir sesle ''Küçük hanım!'' diye bağırıyordu. ''Nereden buldun o çizgili kumaşı?'' Ama uçuşan elbiseli kadın çoktan gitmişti. Köşeyi döner dönmez sarsak bir araba fırladı peşinden. Arabanın içinde bir köylü dimdik oturuyordu. Adam dizginleri hızla çekip ufak atların sırtında şaklatarak sordu. ''Nereye koşuyorlar bunlar?'' Makarenko suçlar gibi ''Herkes katedral caddesinde!'' dedi. ''Herkes orada, oğul. Bir şeyler bulursan bana getir. İyi para veririm.'' Adam öne doğru eğildi arabada. Alacalı atları kırbaçladı. Atlar, danalar gibi geriye atarak sağrılarını dört nala kalktılar. Sarı, dar sokak daha sarı ve boş kaldı. Sonra bacaksız adam, parıltısı sönmüş gözlerini bana çevirdi. ''Tanrı bula bula beni buldu herhal.'' dedi cansız cansız. ''Ben de ana baba çocuğuyum zahir.'' Ve cüzdamdan benek benek bir el uzattı bana doğru. ''Ne var torbanda?'' diye sordu. Göğsümü ısıtan torbayı çekti aldı elimden. Koca elini torbaya soktu sakat adam. Taklakçı güvercinleri el yordamıyla yakaladı ve kiraz rengi bir dişi güvercini çekti çıkardı. Kuş ayaklarını geriye silkerek sessiz kaldı adamın avucunda. Makarenko tekerlekleri gıcırdatarak bana doğru geldi. ''Güvercinler!'' dedi. ''Allah'ın belası güvercinler!'' diye tekrarladı ve yanağıma çarptı güvercini. Güvercini tutan eliyle hızlı bir tokat attı bana. Kate'nin arkasına koyduğu minder ters döner gibi oldu ve ben yeni ceketimle geri yuvarlandım. Kate, başlıkların üzerinden doğrularak ''Tohumları silinsin dünyadan'' dedi. ''Ne veletlerine, ne de pis pis kokan heriflerine tahammülüm var.'' Bir şeyler daha söyledi bizim tohumlara dair ama hiçbirisini anlamadım. Yerde yatıyordum. Ezilmiş kuşun bağırsakları şakaklarımdan aşağı sarkıyor, yanağımdan aşağı, yüzüme gözüme bulaşarak yuvarlanıyordu. Yumuşak güvercin bağırsakları alnıma kaydı. Açık kalmış tek gözümü de kapadım. Önümde uzanan dünyayı görmemek için. Ufacıktı bu dünya. Korkunçtu. Hemen gözlerimin önünde bir taş vardı. Koca çeneli bir kadının yüzüne benzeyecek biçimde yontulmuş ufak bir taş. Onun yanında bir parça ip, Hala nefes alan bir tutam tüy vardı. Dünyam ufacıktı, korkunçtu. Görmemek için gözlerimi kapadım, yatıştırıcı bir dilsizlik içinde altımda uzanan toprağa daha sıkı bastırdım kendimi. Bu çiğnenmiş toprak, gerçek hayata hiç benzemiyordu. Daha göreceği çok şey vardı gerçek hayatta. Uzaklarda bir yerlerde felaket, güçlü bir ata binmiş geçiyordu bu toprağa. Ama nal sesleri gittikçe zayıfladı ve kayboldu. Sessizlik, bazen kederleri içinde çocukları boğan acı sessizlik, birden vücudumla nereye gittiği belli olmayan dünya arasındaki sınırı sildi, bozdu. Toprak, derinden derine rutubet kokuyordu. Mezar kokuyordu. Çiçek kokuyordu. Kokusunu çektim içime ve ağlamaya başladım. Korkmuyordum ama. Her iki yanına sandıklar dizili tanımadığım bir cadde boyunca yürüyordum. Kana boyanmış tüyler yüzümde, sanki pazarmış gibi süpürülmüş kaldırımlar arasından, acı acı ağlayarak, hayatımda bir daha hiç anlayamadığım kadar dolu ve içimi yıkıya yıkıya ağlayarak yürüyordum. Beyazlaşmış teller başımın üzerinde bulunuyor, bir bekçi köpeği önümde tırıs gidiyor, dar sokağın bir yanında, bir yelek giymiş genç bir köylü, Kariton Efrusilerin evinin penceresinin çerçevesini parçalıyordu. Bir tahta tokmağı bütün vücuduyla sallayarak parçalıyordu çerçeveyi. Nefes alarak, sarhoşların o hoş sırıtışıyla, ter içinde ve heyecanlı gülümsüyordu etrafa. Bütün sokak, yarılan, patlayan, havada uçuşan tahta sesleriyle doluydu. Köylünün bütün varlığı, eğilip bükülmekten, terlemekten, Rusça olmayan acayip bir dilde acayip kelimeler bağırmaktan ibaret olmuştu. Bağırdı, şarkı söyledi, mavi gözleri dışarı fırlayana kadar. Belediye binasından çıkan, önde bir haçın taşındığı bir alay görününceye kadar. Yaşlı adamlar, çarın, saçları dikkatle taranmış bir portresini taşıyorlardı başlarının üstünde. Mezarlık azizlerinin resimlerini taşıyan bayraklar başlar üstünde dalgalanıyordu. Coşmuş yaşlı kadınlar en önde uçuyorlardı sanki. Bu alayı gören köylü tokmağını göğsüne bastırdı ve bayrakların peşine takıldı. Bense alayın son ucunun da geçmesini bekledikten sonra tenha yerlerden gizlice eve döndüm. Ev bomboştu. Beyaz kapılar açıktı. Güvercin yuvasının yanındaki çimen çiğnenmişti. Yalnız kuzma hala bahçedeydi. Bahçıvan kuzma. Sundurmada oturmuş ölü şoylu gömülmeye hazırlıyordu. Yaşlı adam beni görünce rüzgar ''Zavallı bir tahta yongası gibi sürükler götürür seni.'' dedi. ''Yıllar geçti sanki sen gideli. ''Büyük babaya ne ettiler bak?'' Kuzma hırıltıyla soludu, başını öte yana çevirdi. Büyük babanın pantolon yırtıklarından bir balığı dışarı çıkarmaya çalışıyordu. İki turna balığı sokuşturmuşlardı büyük babaya. Biri pantolonunun yırtığına, öteki ağzına. Büyük baba öldüğünde balıklardan biri hala canlıymış. Can çekişiyormuş. Hiç kimseye bir şey yapmadılar da, Büyük babaya yaptılar bunu, Dedi Kuzma, Balığı kediye fırlatırken. Ağız dolusu sövdü onlara. Tam layık oldukları gibi. Şahane küfürlerdi. Gözlerinin üzerine koyacak iki metelik bulsana. On yaşındaydım. Ölünün meteliye ne ihtiyacı olacağını bilmiyordum. Kuzma, Diye fısıldadım. Kurtar bizi. ''Bahçı doğru gittim. Yaşlı, kambur sırtına sarıldım. Bir omuzu öbüründen yukarıdaydı. Onun sırtından gördüm büyük babayı. Şoyl, göğsü içeriye doğru çökmüş, sakalı yukarıya kıvrılmış, çıplak ayaklarıyla yıpranmış ayakkapları, bıçkı tozları içinde yatıyordu. Her biri bir yana ayrılmış ayakları kirliydi. Leylak rengindeydi. Ölüydü. Kuzma, üzerine eğilmiş her şeyi inceden inceye hazırlıyordu.'' Ölünün çenesini bağladı, durdu baktı ölü vücuda. Daha başka ne yapabilirim gibisine. Yeni yapılmış bir elbiseye titizleniyormuş gibi titizleniyordu. Ölünün sakalını güzelce taradıktan sonra ancak rahatladı. Gülümseyerek, sağında solunda kimi gördüyse sövdü saydı, dedi. Cesede sevgiyle bakıyordu. Tatarlar çıksaydı yoluna çabuk def ederdi onları. Ama Ruslar geldi. Kadınları da yanlarında. Ruski kadınları. Ruslar hiç bağışlamazlar. Ruskillerin ne olduğunu bilirim ben. Bahçıvan, ölünün altına biraz daha talaş tozu serpti. Marangoz önlüğünü çıkar attı ve elimden tutarak oradan uzaklaştırdı beni. Elimi gittikçe daha sıkı tutarak, ''Hadi babana gidelim.'' diye mırıldandı. ''Sabahtan beri seni arıyor baban. Mutlaka öldü diyor senin için.'' İşte böylece, kıyımdan kaçan annemin babamın sığındığı vergi müfettişinin evine gittik Kuzma'yla birlikte. 1925 Son